Hocam az önce cevapladığımız miras konusunda bir telefon bağlantısına cevapladığımız husus vardı. Neden kadın tek hisse alıyor diye sorular var. İsterseniz bu konuya biraz açıklık getirebiliriz. Şimdi kız kardeşlerle erkek kardeşler mirasçı olduklarında erkek kardeşlere iki hisse, kız kardeşlere bir hisse verilmesi önce Kur'an-ı Kerim'in bir emri. Fakat bu niye böyle diye soruluyor zaman zaman. Bunun hikmeti ne ee, diye soranlar oluyor. Evet. Şimdi erkek kardeşler evlenecekler, yuva kuracaklar, çoluk çocuğu besleyecekler. Ailenin e, sorumlusu olarak değil mi? Aile fertlerini geçindirmekten sorumlu kimseler olarak onların daha fazla mala, mülke ihtiyacı var. Ama kız kardeşlere gidecekler bir erkekle evlenecekler. Onların geçimini kocaları temin etmekle yükümlü. Evet. İslamiyet bu meseleye bu noktadan bakıyor bir defa. Kaldı ki e, her zaman e, erkek kadından daha fazla alır diye bir kural da yok İslam hukukuna göre mirasa. Mesela bir adam ölürse onun çocukları var bir de anne babası varsa Kur'an buyuruyor ki "Veli ebeveyihi li, li külli waheedin minhum esdudusum inma Ölen evladın annesine, babasına malının altıda biri her birine altıda biri verilir. Bakın anneye de altıda bir, babaya da altıda bir. Hani burada fark var mı? Erkeğe farklı değil. Kadına farklı değil. Cinsiyetçi Hiç bir yaklaşım yok cinsiyetçi yani. Cinsiyetçi bir yaklaşım yok. Meseleye ihtiyaç noktayı nazarından bakılıyor. Onun için e, bu meseleye Efendim, Kur'an eşitsizlik yapıyor, adaletsizlik yapıyor. Eşit her eşitlik her zaman adalet demek değildir. Evet. İhtiyaca göre Kur'an hisse takdirinde bulunmuştur. İşte dediğim gibi e, her zaman da erkek kadından fazla almıyor. İşte bu deminki verdiğim örnekte ölenin çocukları var, bir de annesi babası varsa annesine de babasına da her birine mirastan altıda bir hisse veriliyor. Evet. İşte ortada örnek var, evet.